İkinci esas, İslam dinini delilleriyle bilip ne yapmak? Anlamak, amel etmek. Neydi İslam dini? Onun tarifini yapmıştık. allah Allahu Teala'ya tevhid ile teslim olmak. Tevhid ile teslim olmak. Tevhidin biliyorsunuz üç tane kısmı olduğunu söylemiştik, zikretmiştik. Allahu Teala'nın Rab olduğuna, yaratıcı olduğuna, rızık veren olduğuna iman etmek, isim sıfatlarına iman etmek, ulûhiyetine, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğine iman etmek. La ilâhe illallah dediğimiz, kelime-i tevhid dediğimiz insanı dünyada mümin yapan bununla şey bununla ölürse cennete girmesine sebep olacak olan kelime-i tevhid, la ilâhe illallah ise neyi bizden kabul etmemizi istiyor? Allahu Teala'nın ulûhiyetini. Yani ibadete layık tek hak mabut, tek hak ilah olduğunu işte onun için İslam'ın tarifi nedir? İslam, Allahu Teala Teala'ya tevhid ile teslim olmak, itaat ederek ona boyun eğmek, allah emirlerine itaat etmek, boyun eğmek. Çünkü İslam'da ne var? İnkiyat var. İslam demek teslim olmak demek. Vel ve berâtu mineşşirki ve ehliyi şirkten ve şirk ehlinden Bizde. beri olmak. Tabii biz bu, bu kısmı almıştık zannedersem. Değil mi? Wa huve selâsü merâtib.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 İtiraf etmek. İlimehle buna müşahade ve murakabe diyor. Müşahade Allahı görüyormuş gibi cesine ibadet etmek. Bu ihsanın bir basamağı. İhsanın diğer basamağı murakabe. Allahü Teala'nın seni gördüğünü ne yapman, düşünmen, bilmen. Buna da e, İlimehle diyor ki murakabe. Buna da İlimehle diyor ki murakabe.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 İslam ümmetinden bahsediyor. Onlardan kimileri vardır ki zalimun li kendi nefsine zulmeder. Onun makamı kendisine zulmeden makam. Ve minhum muktasid bir grup da vardır ki orta ortadadır. Ve minhum sâbiqun bil hayratin bi iznillah bir grup da var ki Allah'ın izniyle hayırlarda yarışıyor. Hayırlarda yarışıyor. Allah Teala diyor bunu bakın. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte bu Allahu u Teala'nın büyük lütfu, büyük ihsanı nedir? Budur. Diyor ki ilim ehli Allah-u Teala'nın vacip kıldığı, vacipleri yerine getirmeyen kimse ظَالِمُنْ nefsihi, Zulmüne nefsedendir. Yani nefsine zulmeden kimseler Allah'ın vaciplerini tam olarak yerine getirmeyen, haramlarını işleyen, zulmeden Allah-u Teala'nın bahsettiği kimseler.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 Kopar yani yerinden öyle korkutan yani Ödü kopmak diyor İnsan korktuğu zaman ne oluyor kalbini böyle tutuyor ya. İşte cehennem diyor rivayette ne yapardı sizi böyle korkutur. Yani abla Mesut cehennemin böyle bir şey olduğunu bize tasvir ediyor. Demek ki Allah Resulümden de ona yakın şeyler duyuyor biliyor ki cehennem onun için ne? Kalbin yerinden kopup düşmesi demek. Cehennem ateşi. O sebeple selefe baktığın zaman hayırlarda yarışan kimseler onlar.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 Kim bugün hasta ziyaret etti? Ebu Bekir. Kim bugün sadaka verdi? Ebu Bekir. Kim bugün cenaze namazı kıldı? Ebu Bekir. Kim Kimde diyor bu hasletler olursa cennete girer. Veyahut da rivayette günahları olunur. Mah doğurmuş. Yani hayırda yarışan adamın hali bu. İhsan derecesinde olan adamın hali bu olmalı arkadaşlar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 Onunca herkes kendine baksın hangi nerede? Nerede dolaşıyor? Hangi kulvarlarda geziyor? İslam'da mısın? İmanında mısın? İhsanında mısın? Ve her mertebe-i diyor ki müellif İslam'ın da, ihsanında da, ihsanın da neleri var? Mertebeleri var. Fe erkanu'l-islamı 5'tün. İslam'ın erkanı kaçtır? ''Şehadetü en la ilahe illallah.'' İslam dininin ilk rüknü ve en önemli rüknü nedir? ''Şehadetü en la ilahe illallah.'' ''Ve enne Muhammeden Resulullah.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu da kabul edeceksin. Ama öncesinde Allah'tan başka ibadete layık hak mahmut yoktur diyeceksin. Bunu bileceksin i̇bn Ömer'in rivayet ettiği hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Buniyel İslamu ala Kamsin İslam 5 esas üzere Mina olmuştur. Bina olmuştur. Esas. Şehadeten La İlahe illallah. Bunun ilk esası ney? Kirliye'de Kelimeyi. Kirliye'de. Kelimeyi şehadet. Bir gün diyor ki Ebu Hureyre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Yarımızda diyor Ebu Bekir vardı, Ömer vardı.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 Ömer diyor bana bir tane vurdu diyor. Ömer radıyallahu anh'a söyledim onu diyor. Ömer radıyallahu anh, bir tane vurdu bana diyor. Tam diyor göğsüme. Abdullah abi. Nereye vurmuş Ömer radıyallahu anh? Kimin? Ebu Hrayyar'ı radıyallahu göğsüne vurmuş. Diyor başladım diyor ağlamaya. Ben diyor tam tabiri caizse kalçamın üstüne, kıçımın üstüne oturdum diye bu oraya. Ömer i̇bn Hattab sert adam. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Öber radıyallahu anh diyor ki Allah Resulullah sallallahu Niye diyor böyle bir şey yaptın ey Allah'ım. Niye müjdeledin? Bu nedir? Bu müjde. Çok büyük müjde. Sen diyor gönderdin mi Ebu Hureyre'ye Bunu söyledim mi? Evet. Diyor ki bunu yapma diyor. Şahit diyor.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 temel esasını zikrediyor. Ve ikram-ı namazı ikram salah, etmek. Ve ita-i zeka, zekatı vermek. Ve savun ramazan ramazan orucunu tutmak. Ve hacc-i beytillahi'l haram. beyti haramı haccetmek. Ardından diyor ki maalif, fedelil şehade, ne demek şehadet? Yakinen bir insanın bilerek, inanarak, inandığını, bildiğini ilan etmesi demek. Şahitlik, şahadet. Tamam. Delil-üşşehâde قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا Ondan başka ibadete layık hak babut yoktur. La اِلَٰهَ اِلَّ Şahitlik etmiştir diyor. Kim şahitlik etmiştir? Kim? Allah. Şehidallahu. Burası şu fişeceksene. Şehidallahu. Allah-u Teala şahitlik etmiştir. Allah-u Teala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 kelimenin mazmununa, içeriğine, anlamına, medluluna allah Teala ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Nedir bu kelime? La ilahe illallah. La ilahe nef Illallah İllallah ispat etmek. Ve huve le hakim. allah Teala azizdir. Allah-u Teala hakimdir. Diyor ki Muhammed bin Abdullah, Vahhab, rahimahullah. Ve ma'naha, la ilahe illallah manas. Nedir?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 La ma'bud ma bi hakin illallah. Neden şükür Rabbim? La ma'bud ma bi hakin illallah. Ma'bud yoktur. Hak tek ma'bud. Allah'tır. Burada la ilaha ilah yoktur diye e, direkt mana verecek yine yanlış olur? Allah'tan başka bir sürü ibadet olunan ilahlar var. Değil mi? Bir sürü ilahlar var. İbrahim Aleyhisselam öyle demiyor mu kalbine? ta takhizuna asnama putları ilahlar mı ediniyorsunuz yani putlar bir ilahtır. Allah'tan başka hak mabut hak ilah yoktur dersek orada ne olur işte mana düzelir Allah'tan başka hak mabut hak ilah yoktur Allah öyle buyuruyor Zalike bi ennallahu vel hak hac suresi 62. ayet Zalike bi ennallahu vel hak Hak ilah, hak mabut hak ibadet olunan Allah'tır. Ve anne mâ yedûûne min dûnihî Onun dışında insanların dua edip ibadet ettikleri ilahlar nedir? Huvel bâtil. Bâtıldır. Allah Teala Kur'an-ı bunu ne yapıyor? Beyan ediyor. La ilahe diyor ki müellif, La ilahe nafiyen cemî'e mâ yübedü min dûnillâh.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 Hem la ilahe illallah diyorlar hem de mekkeli müşriklerin yapmış olduğu amelleri işliyorlar. Nasıl bir tezat bakın arkadaşlar? Nasıl bir tezat? La ilahe Nefih. Muallif diyor ki nefs edeceksin. Cemi amma e yu'badu min dunillah. Allah ile birlikte ibadet olunan her şeyi nefy edeceksin, inkar edeceksin. La ilah bunu gerektiriyor. Illallah ispat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 Eğer ben imliyiysem, <gülüyor> ağalıbsar, gözler ve kulaklar kim maliktir diye sor. Ve ben yuxrijül hayi min ve yuxrijül miitti min al-hay, diriden ölüyü, ölüden diriyi kim çıkardır diye sor. Ve ben yudap irul emur işi kim çekip çevirir diye sor. Ne diyecekler? فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ Allah aziz. Allah, Allah. Allah taradı bir ayetin namında فَقُلْ <gülüyor> Sen de onlara da ki, niye sakınmıyorsunuzuz mu? Niye sakınmıyorsunuz Abdullah abi?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 Burada sıkıştırıyor karşıdaki adam. Ey türbeye tapan, ey ağaca gidip tapan, ey onlara medet yalvaran, el açıp medet uman adam. Allahu u Teala'nın mülkünde, rızık vericiliğinde, işi çekip çevirmesinde bir ortağının olduğunu söylemeye cesaret edebilir misin? Haşa dermiş. Hayır. E halde ibadetten ya aracıya, yardımcıya bir ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyorsun. İşte la ilahe illallah'ın bütün açılımı bu arkadaşlar. La ilahe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 Atasına, babasına ve kavmine, inneni um mimme minmetabudun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Burada ne var? İspat mı var? İnkar mı var? İnkar var. Hani İbrahim atasına, babasına yani, Azere hani. ve kavmine, ben sizlerden beriyim demedi. Sizlerden, e, sizlerin ibadet ettiğinizden beriyim dedi. Inneni um mimme minmetabudun. Önceki sözü bu. Başka bir ayet keremede, değil mi? Ee, sizden de vereyim. İnne mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden vereyim. Burada ne var arkadaşlar? Nefi. İlla <gülüyor> allazi fatarani, ancak beni yaratan. hariç. Ancak beni yaratan hariç. Fe innehu O bana ne yapacak? O bana hidayet edecek. Ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibihî İbrahim bu sözü kendi ardından gelenlere baki bir söz olarak bıraktı diyor Allah-u Tevhid. Leallehum yariciûn Umulur ki insanlar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 Te'alewu ila kelime bir kelimeye gelin. Seva'in beynena ve beynekum. Ey Hıristiyanlar, ey Yahudiler. Haydi gelin aramızdaki ortak kelime. Ortak kelime. Ellâ ne'abude illallah. Neymiş bu ortak kelime? Allah ne'abude. Ellâ ne'abude. Ellâ ne'abude. Allah'ın haşak kimseye ibadet etmeyelim. Bravo. Kimseye ibadet etmeyelim. Ne var burada? inkar var. اَلَّا نَعْبُدَ اَلَّا Allah. ancak Allah'a ibadet edelim. Bakın kelime-i tevhidi müellif bize neyle açıklıyor? Neyle açıklıyor? Ayetle. Ayetle açıklıyor. İki ayet zikrediyor. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Nefi ve ispat. Birisi de allah Teala'nın peygamberine haydi ehli kitaba söyle ortak bir kelimeye çağır onları. Nedir bu ortak kelime? اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا şeya ve birbirimizi ne yapmayalım? Şirk koşmayalım. Allahu Teala şirk koşmayalım. Kul hayatte <gülüyor> kada ba'dunâ ba'dan ben min dûnillâh. Allah'ın dışında birbirlerimizi neler edinmeyelim? İlah. Rabler e, edinmeyelim. Yani ilahlar edinmeyelim. Birbirimize ibadet etmeyelim. Birbirimizin Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılarak, haram kıldığı şeyleri helal kılarak birbirimize ne yapmayalım? İtaat etmeyelim. Fe <gülüyor> in diyor arkalarına dönüp kabul etmezlerse فَقُولُوا deyin فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Deyin ki şahit olun ey ehl kitap. Bizler Müslümanlardanız. Bunları siz kabul etmiyorsanız da biz Müslümanlardanız. وَدَلِيلُ شَهَادَةِ şehadeti مُحَمَّدًا Muhammeden Rasulullah Kelime-i şahadetin delili ise şu ayet-i kerimedir. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Sizlere kendi nefislerinizden bir Resul geldi azizun sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Harisun aleykum sizlere karşı çok hırsıdır. Bil mukminina raufur rahim müminlere karşı rauftur, Bu ayet-i kerime kelime-i şahadetin ikinci bölümünün yani peygamberimizin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, Rasul olduğuna şahitlik etmenin delili. Bununla alakalı inşallah önümüzdeki derste değineceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in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 Gece namazının farz kılınmasından korktuğu için teravih namazını bir gün, iki gün, üç gün kılıyor. Ardından ne yapıyor? bırak. Niye bırakıyor? Bize olan şefkatinden dolayı. Bunlar yapamazlar diyor. Farz kılınsa güç itiremezler diyor. Demek ki Allah Rasulü Aleyhisselam bizlere karşı çok merhametli, çok şefkatli. İnşallah önümüzdeki derste bu bölüm alacağız. Subhanak Allahu Aleyhi Vahyidik.